Ben 25 Ağustos 2023 Cuma günü saat 13'te her zaman olduğu gibi 95.0 açık radyoda önce sağlık programında birlikteyiz ve e, konumuzu ben tanıtmak için yine Ayşegül'den e, rica edeyim. Evet Ayşegül. Evet konumuz e, en sevdiği programda. Çünkü Esin Şenol bizimle, e, halkın enfeksiyon hastalıkları uzmanı Esin Şenol bizimle e, çok çok önemli konuları yine konuşacağız. Covid-19 konuşmaya bir süre ara vermiştik, enfeksiyon hastalıklarını e, konuşmaya bir süre ara vermiştik ama e, enfeksiyon hastalıkları bize kendini dayatıyor son zamanlarda. Ee, kızamık konuşmaya başladık. Covid-19'un yeni varyantlarını tekrar konuşmaya başladık. Yani konuşmak istemediğimiz bir konu kendini dayattı. Geldi. Halbuki biz Esin Şenol'la edebiyat konuşmak istiyoruz. <gülüyor> Evet e, Sayın Şenol çok teşekkürler bize vakit ayırdınız, e, programımıza tekrar konuk oldunuz. E, bizim size sevgimizden ötürü bu enfeksiyon sorunları gündemden düşmediği için sık sık size başvuruyoruz. Kusura bakmayın ama e, biz gayet mutluyuz sizinle beraber olmaktan. Meri evet, nereden başlayalım, Covid'den mi başlayalım? Çünkü ya, biz Covid'den yine, başlayalım çok konuşuluyor çünkü. COVID'den. Evet yine, yine varyantlar, yine booster dozlar. E, Aşı oldu, bu kadar geçti. Üzerinden ben yeniden aşı olacak mıyım? Bu konuları bir gözden geçirelim. Eski aşı işe yarıyor mu? Evet. Onlarca soru. Evet Sayın Şenol. Ne diyorsunuz bu yeni variyatlar için öncelikle? Öncelikle e, hakikaten çok sevdiğim bir program. E, i̇kiniz de benim için e, çok e, değerliysiniz. Çok şahane bir ekiple olmaktan da çok mutluyum. Ee, şöyle evet yani kapımızı sürekli çalan ve yoklayan bir salgından söz ediyoruz. Aslında bitmedi hiç bitmediğini hepimiz fark ediyoruz. Yaz boyu bu kadar sık gripal infeksiyon bulgularının olduğu. Başka dönemlerimiz pandemiden önce olmazdı biliyorsunuz. Yazın bizim solunum yolu infeksiyonlarına ara verdiğimiz dönemdir. Daha çok Türkiye'de maalesef bir türlü yerine oturtulamayan gıda güvenliği meselesi ve kalabalık ve toplu alanların temizlik sorunu nedeniyle daha çok isenler yaşarız. Bu bizim dünyadan farklı yönümüzdür. Ama solunum yolu infeksiyonlarında böyle evrensel o eğrilere uygun şeyler izlenir yaz mevsiminde en azından ama fark ediyorsunuz ki bitmek bilmeyen gripler nezneler hastane başvuruları ve gece gündüz poliklinik gibi çalışan acil servisler ve solunum yolu infeksiyonları tabii ki covid yokluyor ve sürekli kapıyı çalıyor ama bazı teselli noktalarımız var tabii ki hiçbir zaman başlangıçtaki kadar büyük bir Fırtınaya tutulmayacağımızı umuyoruz. Yani dalgalar olacak ama biz fırtınaya daha hazırlıklıyız. Neden? Dünya nüfusunun büyük bir bölümü karşılaştı. Bulduğumuz aşılar, bulunan aşılar ve şimdiye kadar bulunmuş aşıların en etkilisi ve en güvenlisi. Bu büyük bir şans. Çünkü bizim gripte kullandığımız aşıların etkisi ve yan etkileri birazcık daha sıkıntılıdır mesela. Birazcık daha sıkıntılıdır, sıkıntılı değildir. Ama bu ondan da çok daha iyi çıktı. Ee, ve e, bir e, çığır atlatan buluşla e, karşımıza çıktı. Yani pandeminin biz buna olumlu tarafı derken insan türü tuhaf bir şekilde bağlamından kopararak konuyu e, farklı noktalara savuruyor. Ama olsun yani dünya pandemiden bir şekilde artık fırtınasız e, dalgalarla dalgaların üstünde surf yaparak tabir yerinde ise geçmeye çalışıyor. Ama bu yeni bir varyantla ilişkili haber e, birazcık tabii ki tedirgin edici. Şimdi niye böyle? Çünkü biz 2021'e kadar e, orijinal dedik, alfa dedik, delta dedik. Aslında Covid'in o kadar yoğun mutasyonu yok e, grip virüsüne göre. Ve çok daha nadir mutasyon yapması gereken bu virüsü biz o hale getirdik ki biz getirdik çünkü o bulaşmalar o kapanmalardan sonra sınır ötesi taşmalar ve taşkınlıklar tabir yerindeyse. Dolayısıyla bir türlü iyi yönetilemeyen bir sürecin sonucunda 1700 kadar varyant oluştu. Çok daha seyrek yapması beklenen COVID virüsü 1700 kadar varyant yaptı. Bunlardan omikrona geldiğimizde 2022 yılında epeyce bağışıktık biz. Yani 2021'in sonlarıydı bu. O epeyce bağışıklığımız nedeniyle de virüsle karşılaşmalarımız böyle bir makul hale geldi. Tabii ki bu ortalama için. Çünkü ben bir hekimim ve e, maalesef e, kendi yakın mesai arkadaşlarımdan bir tanesine hafif denilen Omicron döneminde kanser kemoterapisi almakta olduğu için böyle 24 saat içinde bir pinomoniden kaybettik ve covid pozitifti. Yani her zaman ölümcül ve her zaman hastalandırıcı ama biz daha güçlüyüz. Zaten de şu en hafiflemiş haliyle bile e, yani haftada e, binlerce bakanın ölüyor olması hiç bizim başka solunum yolu virüsü infeksiyonlarına görmediğimiz şey. Ama tabii görece yani başındaki o korkunç fırtına ve bu işin içinden yer çıkamazsak durumu Şimdi iyimserlik tarafına, bilimi de, bizi de, hepimizi iyimserlik tarafında tutuyor. Bir de elimizdeki o muhteşem teknoloji, mRNA teknolojisi, 26 saniyede yeni bir e, şeyi kodlayacak durumda olması, insan çalışmalarını filan hızlandırıp 3 ayda bir sonuç çıkarabilecek olmamız, bunlar müthiş şeyler tabii ki, teknolojik gelişmeler ve bilimsel buluşlar ama bu yoklayan varyant, Omicron, iki senedir Omicron'la iyi kötü bir ritim tutturduk ve Omicron'un gelişimi sürüyor ama o gelişimin nasıl gideceği konusunda bir e, sebat görürken birdenbire Omicron ana e, virüstan 30 tane mutasyon farklıydı. Bu da Omicron'dan 36 tane mutasyon farklı. Bu ne demek? Yani bizim öngördüğümüzün dışına taşan gelişmeler var demek. Ve aramadığımız, taramadığımız, e, atık su analizlerini çok yaygın yapmadığımız halde bu çalışmaları çok yaygın yapan ülkelerde tespit var. Aynen. Çok yaygın değil de düzgün yapan ülkelerde. Yani Danimarka, İngiltere, İsrail bütün bakan ülkeler bu yeni varyantı buluyor. Şimdi bir başka varyant da bunun adına da e, yani artık Twitter'da filan konuluyor biliyorsunuz e, isimler Pirola dediler. <gülüyor> Pirzola'dan hatırlayın. Yani onu da Semih icat etti. Pirzola değil, Pirola diye. birolog arkadaşımız. Pirola e, yani artık hani Yunan alfabesindeki sıradaki iki harfin birleşimi. Ondan öncekine de böyle bir Yunan tanrıçası. Eris. Eris e, kötücül bir tanrı yani. E, şu anda hakim olan da Eris. Ve bizim e, başında anımsadığımız işte böyle Tad alma bozukluğu, koku alma bozukluğu gibi belirtiler de yapıyor. Bizim şu andaki tesellimiz eli hakim. Hastaneye yatışlar arttı. Bağışıklığını çabuk eksiltebilen, bağışıklık sistemi yetmezliklilerde e, var. E, hastaneye yatışlar ama bizim o ilk zamanlardaki gördüğümüz o insanların bağı, boğulduğu korkunç zatüreler. Yani karşısında çaresiz kaldığımız zatüreler görünmüyor artık. Ve de Türkiye'de olmayan e, çok iyi ilaçlar var aslında. Yani 24-48 saat içinde başlayınca seyrini de değiştiren ve Türkiye'de olmasını tabii ki evrensel bilim ölçütleri içinde yaşasak çok isteyeceğimiz ve ölümcülüğünü azaltan. Yani biz virusa karşı birkaç el aldık ama virüsün şu son hamlesi iki şey söylüyor: bir e, siz bitti sansanız da bir, yani yüreğini sok etsin. ...diyor bu yeni varyant. Ee, i̇zlemediğiniz halde işte 30 36 tane mutasyon farklı bir varyant var ve yeni sezon için hazırlanması düşünülen aşıyı biraz ters köşe yapabilir bu konu. Ee, yeni bir pik olabilir mi? Evet olabilir dedir diyor ama en kötüsü öngöremediğimiz değişikliklerin hala olduğu bir süreçte olduğumuzu anlatması bize. Ee, ve dediğim gibi aslında hepimiz şunun farkındayız hiç bitmedi hiç bitmedi yani ülkeler çekilse de ellerini çekseler de hiç bitmedi neden hiç bitmedi diyorum ya yaz ve kış sürekli hastasınız zaten hepiniz farkındasınız bu evet. ee, hocam bir şey soracağım ee, grip etkeni olan influenza virüsünden farklı bir virüs özellikleri farklı ama ortak yönleri de var zaman geçtikçe e, örneğin e, covid aşısının da bir ya da iki senede bir yapılması gerektiği belki içeriğinin bu yeni varyantlarla her zaman değişikliğe uğranacağı ve bu nedenle en azından bir hatırlatma dozu gibi her yıl bu aşının da yapılması gerektiği gündeme gelebilir. Her ne kadar bu konuda bir Dünya Sağlık Örgütü'nün ve çeşitli ülkelerin bir konsansı yoksa da ülkemizdeki şu aşılama politikasına ait bir takım raporlar hazırlarken zorlanmak değil herhalde sizler benden çok daha iyi biliyorsunuzdur aynı şeyleri yaşıyorsunuzdur. Ya, Türkiye'deki COVID aşılaması politikası nedir diye sorduklarında ben doğrusunu isterseniz yanıt veremiyorum. Bu benim cahilliğimden kaynaklanabilir ama bu konuyu lütfen bir söyler misiniz? Nedir Türkiye'nin COVID aşılama protokolü? Şimdi biz dernek ve bağışıklama çalışma grubu olarak günceli yakalayıp öneriler sunmaya duruyorduk. Temmuz'dan sonra artık ben dedim ki arkadaşlara duralım ben artık ...mum tünelde gezen bir bilim insanıyım. Evet. <gülüyor> Çünkü Türkiye'de şu anda mevcut olan inaktif aşının varyantlara karşı bir etkisi olmadığı defalarca gösterildi. Bizim kendi ekibimizin çalışmaları ve yayınları da var. Yani bu artık işe yaramıyor. Nötralizan antikorları bir miktar artırsa bile o bir miktar artırma... ...immun sistemden giderek kaçmaya başlayan omikrondan itibaren bizi sıkıntıya sokuyor. Biz şimdi bir e, alel acele ve aslında e, karanlıkta mum ışığıyla şunu söyledik dedik ki yani 75 yaş üzerindekiler ciddi kırılganlığı olanlar diyorum ya yani ben bir tane mesai arkadaşımız büyüğümüz bir e, kişiyi 24 saat içinde kanser tedavisiye giderken kaybettim. Ve hala yani geçenlerde de anons ettiğim ishalden bir arkadaşımı kaybettim bu devirde olmaz dediğim şeyin de konit olma ihtimali var. Çünkü biz hiç bakmıyoruz işin nasıl Dolayısıyla şunu söyleyeceğim ben. Ee, tuhaf bir şekilde evrensel bilimden kopmuş durumdayız biz. Ee, bu da e, yani bakanlığın aslında e, aşı uygulayıcısı olabilmek konusunda bir liyakat sorunu olduğuna ben hep vurgu yaptım. Çünkü e, aslında ee, yönetici insanların bilimsel liyakatı olmayabilir ama iyi koordine edebilir süreci ve evet. bilim insanına saygı gösterebilir. Ben şunu demiyorum bu Fransa'da da oldu İtalya'da da oldu çünkü evet. bir bakan çıkıp bir açıklama yaptığı zaman bilimsel liyakatı olmayabilir. Çünkü infeksiyon ayrı bir uzmanlık alanı ve güncelin yakalanmasının ne kadar güç olduğunu da bize pandemi gösterdi. Senin tarafında da bağışıklık bilimi, müthiş çalışmalar yapıyor. Henüz hepsi kliniğe yansımıyor ama oraya yetişmek ben infeksiyoncu olarak bile haddimi bilip orada susuyorum mesela. Ama bilim insanlarından destek alma konusunda bir tuhaflık var ya da bilim insanları da hmm, gönüllerini yapmak için bu sürece katılıyorlar. Onu bilemiyorum ama aşının başından itibaren, Türkiye'de aşı karşıtlığı yaratmak dahil, ee, biz geleneksel aşıdan yanayız cümlesini unutmayınız. Oysa ki aşı bir teknolojik gelişmedir. Liyakatı olan herkes bunu bilir. 1950'lerde kullandığımız aşıyla 2000'li yıllarda kullandığımız aşı teknolojileri doğal olarak insan haklı ve bilimin gelişmesi nedeniyle değişmiştir. Aşı bir buluştur ama aynı zamanda bir teknolojik süreçtir. Şimdi bunu zaten böylece yaratmışlarken anlamadığımız bir şekilde Inaktif aşılı ve mRNA aşılı geçtiğimiz bir sürecin sonunda dedik ki biz artık klasik suç o kadar farklılaştı ki ve biz temel bağışıklıklarımızı da tamamladık. Yani biz 2 artı 2 yaptıran ya da 2 artı 3 yaptıran gruplar olarak temel olarak COVID ile bir tanıştık ve bağışığız. Bir de üstüne hepimiz infekte olduk öyle ya da böyle. Dünya nüfusunun %90'ı karşılaşmış durumda. Yani bizim bir tanışıklığımız var. Hırsızı görünce kapıyı açmamayı biliyoruz. Ama bazen hırsız şapkasını değiştiriyor, gözünü değiştiriyor. Kapıyı açıyorsunuz siz. Açınca siz güçlü kuvvetli bir insansanız ayağınızı kapının arasına koyabiliyorsunuz. Ama siz güçlü kuvvetli bir insan değilseniz bir hamlede yere devrilebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu şapkasını değiştirdiği tanıtımını yapalım bir dedik. Ve biliyorsun şu anda bu yeni varyant da aynı soydan B grubu yani B alt soyundan iki tane alt varyantla hazırlanan e, özel bir aşıyla bütün dünya aşılanırken biz Türkiye'de başında getirilmiş, pandeminin başında getirilmiş ve e, maalesef bunu söylemek zorundayım, güncelleme e, kabul edilebilir bir şey çünkü aşılar Biraz kısa güncelleme süreleriyle çıktı, çok emniyetli olsun diye böyle yapıldı. Onun 9-12 aya kadar uzatma alması normal ama ben 3,5 yıl önceki aşının 10 kere güncelleme almış haliyle ve sadece inaktif aşıyla baş başayken maalesef aşı olunması gerektiği halde sonbaharda kimseye aşı olun diyemeyecek hale düştüm. Evet bir tuhaflık var bu işte. Ee, Atademi tarafından da sesimiz duyulsun diye bütün mecralarda işte derneğin e yayın sitesinde konferanslar her yerde söylememize rağmen bu sese kulak tıkanıyor. Yani bu sonbaharda bizi ters köşe yapacak durumlardan bir tane. Sadece bu konuda da değil. Kızamık aşısı meselesi var ve başka aşılar meseleleri var ve Türkiye'de maalesef il düzeyinde yapılan çalışmalar Türkiye'deki 81 ilden %40-50'sinin salgın hastalıklar açısından çok kırılgan olduğunu gösteriyor. Hepimiz genelge yağmuruna tutuluyoruz. Yani kızamık salgınının olduğunun farkında ama bunu kamuyla paylaşmıyor. Nedense kamuya bu çağrıyı yapmıyor. Yani kamuya bu çareyi yapması gerekiyor ya da bir aile hekimi arkadaşlarımızı rahat bırakması gerekiyor ki onlar saha aşılaması yapsın. Ama bunların hiçbirisi yok maalesef. Haklısın. Peki, yani e senin cahil olmayacağın konu, senin alimi olduğun konu ama sana bu cümleyi söylettirdi zaten bu sorunun başında. E e Sayın Şenol, şu nun netleştirmek istiyorum. Şimdi herkesde, bütün ülkelerde bir booster doz, yani hatırlatma doz politikası var. Şu kadar e aşı olan. Şu kadar süre geçince aşılanmalı belirli grupları daha sık daha kısa aralıklarla. Türkiye'nin böyle bir deklarasyonu böyle bir bir, bir genelgeyle işte hekimlere aile hekimlerini siz hastalarınızı işte şu kadar aşı olan kişileri şöyle bir süre geçince yeniden aşılatın böyle bir şey yok değil mi? İnsanların telefonlarına mesajlar geliyor. Mesela e, benim e, yakınlarımın telefonlarına falan mesajlar geldiğinden veya sosyal medya paylaşımlarından biliyorum. Aşı hakkınız tanımlanmıştır diye. Aşağı Ama bu kaçıncı aşı falan? 8. Bu... 8. 8. aşı hakkı falan. Şimdi bu, bunu onun için ben yurt dışındaki böyle ortamlarda anlatmakta çok zorlanıyorum. Yani siz kaç e, booster doz yapıyorsunuz? Ne kadar arayla yapıyorsunuz? Valla 4 yapan da var, 8 yapan da var, 7 de var, 6 da var falan. Tuhaf bir durum. Ee, yanlış bilmiyormuşum, siz de teyit etmiş oldunuz. Biraz geleneksel bir duruma benziyor. Madem geleneksel aşı dediler, ben de diyeyim ki bu bizim 100 yıl önceki reflekslerle hareketimize benziyor biraz. Peki bir müzik arası vermeden önce muhakkak görmüşsünüz ama bir kısa hatırlatma benim ilgimi çektiği için. Bu hafta American Journal of Infection Control'de bir yazı çıktı. SARS-CoV-2'nin aynı Legionella hastalığında olduğu gibi havalandırmalarla yayıldığına dair ee, bu da ilginç bir nokta yani yayılımın kolaylığı e, açısından e, önemli bir bulgu, e, oldukça e, deneysel bir çalışma ve güzel bir çalışmaydı e, ama isterseniz bir müzik arası verelim sonra tekrardan COVID'i ve diğer enfeksiyon sorunlarını ülkemizdeki e, bu konunun e, uzmanı Ayşegül'ün deyimiyle halkın e, enfeksiyoncusu, öyle diyordun değil mi Ayşegül? <gülüyor> halkın enfeksiyoncusu Sayın Esin Şenol'la konuşmaya sürüyorum efendim. Bir süreden beri nedense ilginçtir ve ne yazık ki hep yaşamını yitiren sanatçıların parçalarını çalıyorduk. İşte Erkin Koray'dan başlayarak gittik ve bugün de bir yine Fransız'ın oldukça yaşı ileri 90 küsur yaşında hayatını kaybeden Lin Renaud'dan bir parça dinleyeceğiz. Oldukça keyifli, bildik bir parça Copacabana. 25 Ağustos 2023, 95.0 Açık Radyo'dayız Önce Sağlık Programı'nda konuğumuz Profesör Doktor Etin Şenol ve kendisiyle COVID, COVID aşılamasını aşamada ülkemizde yeni varyantların durumu gibi konuları ele aldık ilk bölümde. Evet aşkım sözü sana bırakayım. Nereden devam edelim? Evet. Benim merak ettiğim bir şey var. Bu tarihin gerisine gidiyor gibiyiz ama COVID-19 evet. günlerine. Ee, böyle o zamanlar böyle bir e, evrensel iyimserliğin falan olduğu dönem Selim Hocam o zaman da iyimser değildi. Ee, COVAX'lar konuşuluyordu, aşı kooperatifleri konuşuluyordu. Yoksul ülkelere o aşı kooperatiflerinden aşı sunulması konuşuluyordu. Ne oldu onlar? Şimdi aslında Selim tabii bunların hepsini bilecek kadar çok e, uluslararası organizasyonun da parçası olmuş bir e, çok değerli uzman arkadaşımız. E, o nedenle e, onunki kötümserlik değil de gerçekçilikti Ayşegül. Öyle demiş olursam cevap da e, verilmiş olacak. E, kötümserlik ve gerçekçilik bizim ülkemizde çok karışıyor. Çünkü insanlar mırıl mırıl böyle ee, yani aslında kişilerin e, gerçeği eline verirseniz gerçekle baş edebilme kapasiteleri de gelişir. Bence her insanın gerçekle baş edebilme kapasitesi de vardır. İnsanların baş edemediği şey belirsizlik ve kandırılmaktır. Ama bizim ülkemizde bu ikisi tarafında kalınır daha çok. Oradan yaratılan zaafla da İnsanlar ya da zafiyetle de sizi açıkça yekten söyleyen insanları ki ben öyleyimdir mesela hastalarımla iletişimde de böyleyimdir. Bireysel olarak çok fayda görüyorum bu arada onu söyleyin karşı tarafta ama bir türlü gerçeklik uygun şekilde verilmez ve söylenmez. Tabii ki hepimizde çok büyük kötümserlikler vardı. Şöyle ki erişkin aşılaması kavramı pek çok ülkede zaten yoktu ve biz ilk defa, milyarlarca erişkine bir aşı önerecekti ve aşı karşıtı hareketler organizasyonu da 99'ların sonunda büyük ilme kazanmış ve biz artık Avrupa'ya yurtlarda kalmaya gidecek çocuklarımıza orada kızamık var falan demeye başlamıştık. İngiltere için, İtalya için, Fransa için evet. yani ve Türkiye'de de 2019'daki verilere baktığımızda aşı karşıtı hareketlerin bir de organize olduğu yerlere baktığımızda, organize olduğu yerler de korkunç. Yani şu anlamda korkunç. Organize olduğu yerlere benim bilgimin bezin sızamaz. Çünkü dini gruplar ve tarikatlardan bahsediyorum ve tuhaf oluşumlardan bahsediyorum. Oralara sizin bir şey sızdırabilmeniz mümkün değil. Buralarda bir örgütlenme var. Yani bununla devlet baş edebilir ama devletle hükümet eyleyenleri ayırayıp Hükümet eyleyenlerin oy potansiyelidir orası aynı zamanda. Şimdi bu denklemi görüp de iyimser olmak ve dünyanın pandemiye yakalandığı dönemi düşünün, totaliter rejimler dönemi değil sadece. Post-truth çağının metaforik kahramanları çağı. Yani o dönemdeki başkanlara bakın, yani herhalde 100 yıl sonra falan şey diyecekler, ne tuhafmış bu insanlar diyecekler. Ya o insanların başkan seçilmiş olması, onların pandemi sürecini yönetme Brezilya'da olan, Filipinler'de olan, Amerika'da olan Amerika'da hala hala yani çok öldüler üstelik. Yani Trump'ın safsatalarına kapılanlar çok öldü. Teksas'ta çok öldüler vesaire. Ama hala yani çok ciddi bir karşıt hareket var ve maalesef şimdi mesela Robert Kennedy'nin bir konuşmasını izledim ben. İnanılır gibi falan bir şey değil. Adama diyorlar ki siz bilim insanı değilsiniz. Olsun 80 tane makale okudum diyor. Ve bu adam başkan adayı falan. Onun için Selim'in kötümserdiği. Bir de dünya. Yani e, bu zirve ülkeler ve gelir düzeyi yüksek ülkelerin nasıl 9'ar 10'ar tane aşı aldığını ve Güney Afrika'nın, Hindistan'ın ürettiği aşıları onlara bırakmaksızın aldığını bilen bir kişi olarak da Selim kötümserdi ve kötümserliğimiz haklı çıktı aslında. Yani 3,5 yıl sürmesi 10. ayında aşısı bulunmuş ve hala bizi sarsıyor olması. Şimdi long covid dediğimiz uzamış covid meselesi mesela bence bir facia. Bizi çok hasarlandırıyor, hastalandırıyor. Özellikle bu beyin tutulumu ve kalp bulguları işte aşıdan öldü dedikleri kalp bulgularının artma sebepleri aslında covid'in kendisi ve tekrarlanan infeksiyonlar da artıyor falan. Tek iyimser yanım biz çok daha büyük hasar alabilirdik bu akılsızlıkla ama e, her şeye rağmen bir şekilde bilim insanlarının inadı ve iradesi ve kamuya açılıp saçılmaları ki e, bir şekilde işe yaradı yani öyle değil. E, tabii söylediklerine katılmamak mümkün değil Esin özellikle e, bu, e, bu süreç. Aşı ka karşıtı e, hareketlerin ve aşı tereddütü olan insanların e, oranını arttırdı. E, evet. Ve biraz önce e, ismini e, zikrettiğin bu e, Kennedy ailesi, torunu mu yeğenim bilmiyorum e, başkanlarının. E, bu kişinin bir e, Children Health diye bir e, sitesi var biliyorsundur sende. Amerika'daki aşı karşılığını başını çeken bir grup aslında kendisi aynı zamanda iklim kriziyle mücadeleye de sponsorluk yapıyor. Bu konuda olumlu adımlar atarken aşı konusunda ise takım komplo teorileriyle bu sağlık konusunda ciddi darbeler vurmakta. Türkiye'de de aşı karşılığı var. Bir süredir televizyonlarda yok bunlar biliyorsunuz ama yakında çıkabilirler. Bir parantez şunu söyleyeceğim. Geçen gün onlardan bir tanesinin zeytinyağı kullanın, zeytinyağı çok iyidir deyip. Çünkü zeytinyanın içinde bol miktarda probiyotik var dedi. Şimdi zeytinyanın içinde probiyotik nasıl olur? Bir, <gülüyor> bir, bir, bir iki cümle ne olur. Eder misin? Ben aradım aradım bulamadım bu probiyotik geliyor Probiyotik tanımına aykırı. Yoğurt bile probiyotik değil biliyorsun. Yani. Ee, hani mikrobiyota, e, mikrobiyom, probiyotik, prebiyotik bunların hepsi birbirine karışmışken ve insan aslında kendisini bu yanlışları bulacak insanların da dinleyeceğini onların kulağına da bu tuhaflıkların çarpacağını bile bile nasıl bu kadar e, ne diyelim küstakça bunu beklere eder ki yani şunu diyor aslında onu izleyen ve dinleyenlere de o kadar salaksınız ki diyor ya ben onu dinleyen ve izleyen olsam e, alınır ve üzülürüm. Şöyle bir deklarasyona da denk geldim ben. Size zeytinyağı yemeyin dediler. Kim dedi bunu ben bilmiyorum. Hiçbirimiz böyle bir şey demeyiz. Evet. Ben kendim de zeytinyağı tüketen bir insanım bu arada. Ee, zeytinyağı yemediğiniz için C vitamini alamıyorsunuz. C vitamini biliyorsun suda eriyen bir <gülüyor> midede de emilim sürecine bir miktar hani yağın kat ya yani yağsız kalmak vitaminlerin emiliminden toptan olmak ama en çok yağda eriyen vitaminlerden olmak demek. O yüzden yağsız diyetlere falan zaten itiraz ediyoruz. Ama ki zeytinyağı yemediğiniz için C vitamininiz eksiliyor demek gibi bir cehalet ve yani bu insana da hoca bana da hoca denilmesi de insanın tabii ki ağrına gidiyor. Yani Gerçekten. Şimdi Robert <gülüyor> Kennedy servet yapıyor biliyorsun aşı karşıtlığından Aşı karşıtlarında e, avukatlık yapıyor ve gözünü karartıp sürekli dava açanlar onlar bu işten yaptığı servetin ölçüsü yok. Yani aslında bütün mesele hani e, bir takım e, şey insanların kandır kandırma e, ile para kazanan insanların ağına düşen insanlar söz konusu. Tabii böyle zeytinyağdan yoğurttan falan bahsederken dinleyiciler görmüyorlar ama ben biz görüyoruz Ayşegül o şirin şirin gülmekte çünkü herhalde <gülüyor> içinden vegan olun kurtulun bütün bu tartışmalardan diyodur. <gülüyor> ki Ayşegül anladım seni. <gülüyor> Bir şey de aklıma geldi. Tabii biraz hüzünlü bir konu. Ee, biz Gökçen'le konuşurduk bu konuları. Geçen hafta evet. kaybettiğimiz değerli arkadaşımız Gökçen Aslan'la. O nadir hastalıklar, nadir kardiyolojik hastalıklar konusunda hep e, farkındalık yaratmaya çalışırdı pulmoner hipertansiyonla ilgili. Bana hep derdi ki Ayşegül yani bu pulmoner hipertansiyonla ilgili bu kadar çalışıyorum, bu kadar konuşuyorum. Ama herhalde e, aşı ile ilgili bir cümle söylesem. Bunun 5 milyon katı kadar izlenirim diyordu. Dalga geçiyorduk. <gülüyor> Önce bir söyle dikkat edecek ondan sonra nadir hastalıkları konuş diye. E, maalesef öyle. Bilimsel evet. olan ötekileştiriliyor hep. Evet, evet. Peki bir müzik arası daha. Üstelik de bu kez dinleyeceğimiz parçayı Sayın Esin Şenol seçtiler. Efendim Toto Kuligno'dan geliyor. Doğru mu telaffuz ettim? Kuligno Cl e, parçanın adı İtalya'nın biz Ağustos 2023, 95.0 açık radyodayız. Önce sağlık programında konuğumuz Profesör Dukora Esin Şenol. Müzik arasında da Toto Cunio'dan Italiano isimli parçayı dinledik ve parçanın ritmiyle de belki de e, yemekleriyle, sanatıyla, e, insanlarıyla dünyanın e, en estetik ülkelerinden bir tanesi de e, böyle merhaba demiş olduk, e, en yaşanası yer ülke gibi geliyor bana en azından. Çok evet. bireysel bir şey. Peki e, evet, son bölüm Ayşegül'le konuşalım. Kızamık konuşacağız. Tamam. Kızamık e, gündem olmuyordu ama e, tabii sağdaki hekimler meslek örgütleri e, kızamık konuşmaya başladığında aslında hani sanki büyük bir artış yok gibiydi ama şu anda kamu otoriteleri de kabul ediyorlar. Kızamık'la ilgili bir artış var ve buna dikkat çekiyorlar. Ee, kızamık'la ilgili son durumumuz nedir? Ee, Esin Hocam e, sadece Ankara özelinde değil deprem bölgesinde biliyor. E, o bölgelerde göçün yoğun yaşandığı bölgeleri de e, biliyor. E, buralarda e, nedir durum? Okullar açılmak üzere, Eylül ayında okullar açılacak bizi ne bekliyor? Önce şunu söyleyeyim. Kızamık korkunç bir hastalık Ayşegül. Bir daha hiç karşılaşmayı istemeyeceğimiz kadar korkunç bir hastalık. Sakatlık bırakan, yani öldüren, e, her e, bin çocukta bir ila üç tanesini öldüren, uzun vadede sakatlıklar yapan, 8-10 yıl sonra arızalar bırakan çok kötü bir hastalık. Yani... Kızamık'la baş edebilmiş olmak insanlık tarihindeki önemli kilometre taşlarından bir tanesiydi aslında. Yani belki de çiçekten sonra çocuk felci ve kızamık bize en çok korkutan, en çok ağraz bırakan hastalıklardır diyebiliriz. Kızamık'taki tırmanmaları demin vurgu yaptım. 1990'ların sonundaki. Bu aşı karşıda hareketlerle birlikte Avrupa ve Amerika'da izlemeye başladık aslında. Yani küresel bir e, durum çıktı karşımıza. Çünkü kızamığı biz aşılamayla durduruyoruz. Yani karşılaşma yoluyla Rus rületi oynar gibi hastalığı test etmeyi asla istemiyoruz. Ben mesela çocukken geçirmiş bir kişiyim ama tuhaf bir şekilde o zamanki insanlar yani ee, şöyle düşünürlermiş ölen ölüyor, kalan sağlar sağlam olanlar gibi bulaşıcı hastalıklarla ilgili ee, kavramları bu olan insanlar yani mesela benim annem sıtma, veren falan atlatmış bir insan gerçekten sağlamlığı test edilmiş bir insan ama bu dediğim gibi Rus ruleti oynamak gibi bir şey ölenler öldü kalanlar kaldı vaziyet sonuçta kızamık da 1980'lerden beri mevcut aşıyla. 2000'li yıllara gelindiğinde artık biz onun altında ölüm görüyoruz. Yani ondan daha az ölüm görüyoruz. Kızamık artık kontrol edilebilir bir hastalık dedikten sonraki bu geriye gidiş çok ürkütücü gerçekten. Türkiye'de de e, 2010 yılında Selim'in de izlemlediği, içinde bulunduğu bir süreç e, şunu bize anlatmıştı. Kızamık salgınının en önemli nedeni Türkiye transit geçiş noktasında. Çünkü o zaman Fark edilen iki tane suç, iki tane alt grubu, bir tanesi e, Türkiye'de ilk kez görülen işte Malezya gibi Rusya gibi ülkelerden gelen, bir tanesi ise yakın komşularımız yani Yunanistan, Makedonya'da falan olan evet. Alkupa ve e, dediğim gibi uluslararası böyle Asya'da Pasifik'ten gelen suçlardı. Ama biliyorsun yanlış yorumlamalarla mülteciler getirdi bunları gibi bir takım yorumlamalar da oldu ama, Doğru mülteci kamplarında da hızla yayıldı. Türkiye'de de hızla yayılabileceği alanlar var. E, alanlar var, pardon. Dolayısıyla, e, kızamıkla e, ilişkili şunu anladık ki biz aşı renkçiliği, aşı e, yaptırmayan çocukların ailelerin vardığı kızamığın yayılımına giriş noktası olan Türkiye'de, uluslararası giriş noktası olan ve transit noktası olan Türkiye'de e, aşı retçiliği ve kalabalık yaşam alanlarının varlığı elverişli bir şekilde yayılımını artırıyor. 2019 hatırlayacak olursanız aşı retçiliğinin kritik sınırlara geldiğini söylediğimiz, kritik sınırları açtığını söylediğimiz, bölgesel olarak da şuralarda çalışın diye işaret ettiğimiz dönemin ardından pandemi ve gene sizlerin de tespit ettiği gibi pandemiyle birlikte iyice organize olan aşı karşıtı hareketi bu yıl Türkiye'nin verdiği vaka sayısı bakımından Avrupa'da bir üçüncü oluyor, bir ikinci oluyor, bir birinci oluyor durumu var. Dört üzerinde bizim resmi olarak bildirdiğimiz e, vaka var. Bu vakaların dağılımına baktığınızda son ayda iyice Haziran'da 782'ye çıkmış. Mayıs'ta 567, Ocak'ta ki 193. Yani giderek tırmanıyor. Üstelik okullar daha açılmadı. Üstelik okullar daha açılmadı çünkü Kızamık bir kişinin 10 kişiye hastalığı bulaştırdığı bir çok bulaşıcı bir hastalık. Koridordan geçerken bile bulaşacak bir hastalık ve tekrar ediyorum ölümcül aynı zamanda. Hastalananlar aşısız olanlar, hastalananlar tek doz aşılı olanlar. 15-19 yaş arasında tekrar bir pik görüyoruz. Geçen hafta bizim e, bağışıklık sistemi kırılgan olan romatoloji servisinde bir hastada zatüre tespiti ve zatürenin Kızamıkla ilişkili olduğunu anlamamız durumun ne kadar vahim boyutlara gittiğini gösteriyor. Biz o servise koridorlara girip çıkmış 80 kişiye yaklaşık koruyucu yaklaşım ki inanılmaz bir maliyet yani e, ve inanılmaz bir emek e, bütün e, bu süreçleri yürütmek zorunda kalıyoruz ve üstelik de bu ses bu ses eko odası gibi kendi aramızda yankı yapıp bize geri dönüyor. Yok ki kızamık. Siz sakin olun filan diyen bir bakanımız var. Ee, esasında e, çok e, hakikaten açmazımız bizim, yani dünya aynı felaketlere, felaketlerle karşılaşıyor. Açmazımız bizim bu felaketleri yönetebilecek kapasitemiz olduğu halde bu kapasitenin elinin ayağının yönetenler tarafından bizzat tutuluyor olması, kamuyla açık ve dürüst bir iletişimin olmaması ve böylece de afete doğru giden, Fela pardon, afetleri felaketlere doğru gittiği bir süreç. Ters söyledim. Kızamık için tek aşı yetersiz dedin. iki aşı yapılıyor. Ama şu evet. anda bazı bölgelerde üçüncü bir doz tekrar evet. yapılıyor değil mi? Evet. evet. Şimdi kızamığın artık bu salgın durumunda ilk başta çıktığı odaklar dedik ama oldukça yaygın. Dolayısıyla ya yani İstanbul, Gaziantep falan derken şu anda her yerde görülüyor ve evet. aşırı etçiliğinin de aslında Bizim birinci basamaktaki arkadaşlarımızdan aldığımız verilere göre K81 ilin inceleme verisi var konulmuş Dünya Sağlık Örgütü sitesine. İllerin %40-43 kadarı kızama duyardı. Bu vahim bir şey. Dolayısıyla bütün okay. her yerde artık 9. aydan itibaren yapılan aşılamayı da katarak 3 dozdan oluşan bir aşıdan söz edebiliriz. Evet, kızılımlık konusu da böyle. Bunun dışında Ayşegül'ün son bir 8 dakikamız var. Hangi konuya hocamızdan değinmesini isteyeceğiz. Bir değil. başka konumuz daha var. E, bu bulaşıcı hastalıklar, e, vektörler dediğimizde de, son dönemde hep biz bunları mı konuştuk diye düşünüyorum. E, yine Ankara'dan Cavit Işık Yavuz hocamızla e, bir e, program yapmıştık. Orada iklim krizi ve bulaşıcı hastalıklardan bahsettik ve e, uzun uzun sivrisineklerden bahsettik. E, Esin hocam size bu konuyu sormak istiyorum. Çünkü bu e, her Ege'ye giden arkadaşım benim e, farklı ısırıklarla döndüler. ve bununla ilgili çok soru aldım e, sivrisinek ısırıklarıyla ilgili. E, bir tanesi dedi ki hiç hayatımda böyle bir ısırık görmedim. Abse oldu başkası dedi ki e, döküntü gibi. Ayşegül e, sivrisineklerle durumumuz ne olacak ısırıklarla durumumuz ne olacak? Önce iklim krizi salgın hastalıkları sürükleyecek. Bunu yıllar önce de zaten söyleye duruyorduk ama iklim krizi çok hızlandı. İklim krizi sıcak ve kurak yazlar. Sıcak ve kurak yazlarında vektör dediğimiz o sinekler, kemirgenler falan olması anlamına geliyor. Bunlarla baş etmeyen ülkelerde de bunlarla ilişkili hastalıklar. Çünkü ben e, o sivrisinekler bir yerleşir. E, sivrisinekler sivrisinekler ee, göç eden insanların bavulunda da gelir, üstünde de gelir ve duyarlı bir konakta konak popülasyonda yaradır. Türkiye'de artık Aedes cinsi sivrisinekler Hı. var. Bu şu anlama geliyor. İşte Zika gibi çok ciddi hastalıkların taşınması e, ve vektörü olması anlamına geliyor. Ege bölgesindeki ısırıklar için ise Batı Nil virüsü taşıyan e, sivrisinek cinslerini ki Batı Nil virüsü e, işte menenjite benzeyen tablolar yapabilen ee, bir başka e, sivrisinek grubu. Dolayısıyla sivrisineklerin yerleşmesi ve Çağatay Hoca'nın çok güzel <gülüyor> bir makalesi var. Ee, onu e, ben paylaşmıştım zaten. Sivrisinek mücadelesinde komikliği yani havaya sıktığımız toksik gazlar ve ilaçlar. Kurdu kuşu öldürüyor ama sineği öldürmüyor bir tek der orada Çağatay Hoca. Yani Ve sıtma mücadelesi Türkiye'nin. Bu arada ben asistanlığımın ilk yıllarında yani milattan önce falan değil yanlış anlamayın 90'lı yıllarda <gülüyor> Gölbaşı kampüsündeydik ve bizim hasta refakatçılarımız sıtma olurdu. Biz de onları kalın damla preparatı yapıp öğrenci için hazırlardık filan yani Türkiye zaten e, sıtma sineklerinin de olduğu ve topyekun verilen bir mücadeleyle ancak yerel sıtmayı eradike edebilmiş bir ülke. Yani Dünya Sağlık Örgütü'nün sıtma mücadelesi de örnek diye anlattı ama orada biliyorsun. Topyekün bir mücadele evet. var. Yani halkın da içine katıldığı, bataklıkların kurutulduğu, yerinde e, yapılmış topyekün bir mücadele var. Şimdiki sivrisinek mücadelesine hiç benzemiyor. Sıcak ve kurak yazlarla başımız hep dertte olacak. Bunun arasında klimatizasyondan tutun. Bir süre sonra kuraklığın başlamasıyla birlikte daha önce görmediğimiz vektörlerin göç yoluyla taşınmasından tutun. Ben şu anda mesela deprem bölgesinde üstü örtülen bir şey var. Hiç parama yok, veri yok ama serit bilgiler alıyoruz. İşte su çiçeği var, uyuz var, kızamık var ama bunların yani büyük olasılıkla kolera cinsi isaller de var. Çünkü Suriye'de hemen beş adım ötemizde evet. kolera ile mücadele ediyor Birleşmiş Milletler ekipleri gidip. Şimdi üstü örtününce yok gibi gelen bir sürü salgın, iç göç, dış göç yani Salgın hastalıklar bakımından e, çok e, iyi bir sınav vermek zorundayız. Ama sınava girecek öğrenci yok işin fenası. Ne yapacağız bilmiyorum. <gülüyor> evet bu ailesi cinsi sivrisinekler e, sizin belirttiğin Batı Nil Zika gibi Türkiye'nin çok alışkın olmadığı ama artık yavaş yavaş telefuz etmeye başlayacağımız bir takım hastalıkları taşıdığı gibi yine belirttiğim gibi sıtmayı da taşıyor değil mi aedesler taşıyor e, onu şey. kuleks ama kuleks cinsi sevrisinekler ya yani birisi gece ortaya çıkan birisi evet. gece gündüz olan asya asya kaplanı denilen sevrisinek cinsi bu Türkiye'de hiç yoktu Kuleksler hep vardı oysaki evet. Anofer cinsi sivrisine. Anofer kaldı. pardon. Doğru. Anofer. Kuleks evet. dedim ben de yanlışlıkla. Kuleks de vardı. Anofel de vardı. Ama e, Aedes cinsi yoktu. E, o e, yeni Türkiye'de evet. ve epeyce bir yayılmış durumda. Evet. Evet e, halimiz püri perişan gibi oldu ama e, hani iyi bir bir şeyler söyleyerek bitirin bari programı bana e, lütfen e, hocam. E, evet e, Covid-19 dedik, kızamık dedik, sivrisinek dedik, batı nil virüsü dedik. Esin bir şey söyle, iyi bir şey söyle, hadi <gülüyor> bitirin programı yani insanlar. hocam dedi. bile iyi bir şey söyleyin dedi. Seçkimin, <gülüyor> gençliğimin en sevdiğim şarkıcısı Tutokutunyo diyor ki elimde gitar, izin ver şarkı çalayım, söyleyeyim. Evet yani her şeye rağmen edebiyat var, her şeye rağmen müzik var, her şeye rağmen edebiyatın kulağımıza fısıldadığı, felsefenin kulağımıza fısıldadıkları var. Aslında tamamen aklın kötümserliği, iradenin iyimserliği diye bir alıntıyla bitireyim. Aklımız kötümser oldukça irademiz iyi olacak ve e, insan türü böyle direnerek ve adaptasyonla geçiyor bütün bunlardan. Ve dünya tarihine baktığımız zaman da aslında ne felaketler ne felaketler bilmiyorum belki yok oluşa doğru yaklaşmış da olabiliriz ama yapabileceğimiz e, şeylerin en iyisini yaparak yok oluşu durdurmaya çalışmak gibi bir misyon düşmüştür belki de bize. Evet Çetin Altan'ın dediği gibi böyle enseyi karartmayın diyorsunuz yani. <gülüyor> <gülüyor> Evet dinleyicilerimiz de mesajlar atıyorlar. Ee, değerli yazar bu kötü zünler. ilgiyle izliyorum ee, Esin Şenol'u e, diyor. En ee, sevdiğim yazar bu arada da Mahitun'a en sevdiğim yazarlardan birisi. Ee, sevgiler buradan kendisine duyuyordur bizi şimdi e, Buket Hanım e, Ayşe Sazak'ta e, zorluklar ve hüzünler diz boyu ama insana iyi gelen sevgili sesler programı yapan sizlerle birlikte e, Esin Hanım'ın sesi bütün iyilikleri getiriyor bize teşekkürler açık radyo'da ben özel olarak teşekkür etmek istiyorum çok zarif eleştirileri çok zarif mailleriyle bizleri yüreklendiren bir, bir sadık bir dinleyicimiz Kendilerine buradan tekrar tekrar teşekkürlerimizi. Evet, çok güzel size. mesajlar aldık. Sevgili avukat Çiğdem Koç'tan da güzel mesajlar alıyoruz. Ee, onun da yeni, yeni çıktı. kitabı çıktı. Evet. Ben benim de elime ulaştı. Ee, yazmak ne kadar kutsal bir şey. Yani gerçekten söylüyorum. Geçenlerde biz bir konsey yaptık. Çok ilginç bir vakayla ilgili. Yazdığımız bir makaleden, bir vaka sunumundan çok çaresiz bir hasta yakını bizi bulmuş. Ekibe de aynı şey söyledim. Yazmak çok kutsal, kayıt bırakmak çok kutsal. Yani. Birbirimize yapabileceğimiz en büyük iyiliklerden bir tanesi bu. Evet, evet böyle karşılıklı övgüler ve güzellik. <gülüyor> Artık konum bitirmenin de zamanı geldi. Yani. <gülüyor> Sayın İskiyonu'na çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun bize her zaman gibi vakit ayırdığınız için ve çok bilgilendirici, çok aydınlatıcı. E, verilerle e, dinleyicilerimizi de e, bilgilendirdiğiniz için e, ben e, veda edip sözü Ayşegül'e bırakırken son parça olarak Peggy Lee'den, Spinning Wheel isimli parçayı dinleyeceğiz. Herkese yap tifonları. Bu arada hemen belirteyim aşı karşılıkları. Aşılara güvenin. Bir de unutmayın zeytinyağının içinde probiyotik yoktur. <gülüyor> Ayşegül sözler. <gülüyor> Yorum yapmıyorum. <gülüyor> Peki, tekrar teşekkürler efendim. Yap sonları. Ya sağ olun. Teşekkürler.